Ağzı belli Allah'ı, min Şeytanı Rizim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbı Alaamin ve Salatu ve Salama, Allahü Teala, Her türlü evgiye layık olan odur. Her türlü güzelliğe layık olan odur. Her türlü kullarla layık olan odur. Acı, adı yüceltilmeye, adı anıldığı zaman kalplerin titremiş olmasına, emri vaki olduğu zaman itaat edilmiş olmasına, nehi vaki olduğu zaman nehi gereği işin terk edilmiş olmasına, hakkıyla sevinmiş olmaya ve hakkıyla korkulmuş olmaya yegane layık olan O'dur. Güzelleştiren O'dur. Güzelin hükmünü veren O'dur. Kötünün hükmünü veren O'dur. Hidayeti gösteren O'dur. İsyanımıza, gafletimize ve her türlü günahımıza rağmen rahmetinden başka bir kapı bilmediğimiz, kendisine sığınmaktan başka bir yol bulmadığımız ve bulmayacağımız bildiğimiz, kendi azabından kendi rahmetine sığındığımız nefsimizin şerrinden ve günahlarımızın üzerimizdeki etkisinden de kendisine sığındığımız O'dur. Salat ve selam onun insanlığı seçmiş olduğu peygamberlerin sonuncusu, gözlerin nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'e. Onu örnek edinen, ona tabi olan, Allah'ın Resulü dediği zaman kalbi kıplaşan, bir insanın başka bir insana duyabileceği sevgi söz konusu edildiği zaman, anası babası aklına gelmeksizin ilk başta Allah'ın Resulü gelen, sevdikleri eleştirildiği zaman deliliği tutacak, ortalığı vaveliğe koparacak bir yakını, bir sevgisi zikredileceğinde anası, babası, hanımı, çoluğu, çocuğu, kocasından önce Allah'ın Resulü'nü öne tutmuş olan bütün müminlere Allahu Teala Teala'yı selam eylesin. Bugün inşallah kardeşler siyer dersindeyiz. Geçenki dersimizde hatırlayacaksınız. Ee, Seriye ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın Medine'de seriyeye başladığını ve seriyeler gönderdiğini, küçük müfrezeler gönderdiğini ifade etmiştik. Seriye ile gaza arasında gazve arasında ne fark vardı desem hatırlıyor musunuz? Evet, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a katılmış olduğu savaşlara gazve ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam katılmayıp da göndermiş olduklarını seriye veya müfreze ismi veriliyordu. Allah Azze ve Celle artık Müslümanlara mücadele içerisine girdiklerini ne yapıyordu? Onlara bu kapıyı aralıyordu. Bu kapı hiç aralanmamıştı. Sadece sahabeden bildiğiniz gibi Sarp-ı Nebi Vakkas anh, Mekke'deyken müşriklerin bir saldırısına uğramıştı. Namaz kılarken Mekke'nin bir tepesine çekilmişlerdi. Orada Müslümanlar ile beraber müşriklerin saldasına uğramışlar ve bunlara müşrikler saldırmış. Tabiri caizse tekme, tokat, her türlü zulmü hoş görecek bir aşağılık içerisinde saldırmışlar. Ve orada bir sahabe bildiğiniz gibi bir deve kemiğiyle ne yapmıştı müşriğin bir tanesinin kafasına indirmişti. Sadece o vardı. Mekke'de e, herhangi bir şekilde kardeşler e, Allah-u Teala Müslümanlara, kafirlere e, karşılık vermelerine müsaade etmemişti. Bu müsaade etmeyişinin birçok sebepleri var. Bunu belki hutbelerimde ya da daha önceki bazı konuşmalarımda genel ağırlık olarak siz de hatırlayacaksınız, fark etmişsinizdir. Genel olarak, ağırlık olarak Müslümanların terbiyesi üzerindeki bir eğitimden bahsetmiştim ben. Yani Müslümanlar bir terbiyeden, bir eğitimden geçmekteydi. Yani gerçekten öyle bir terbiye ve bir eğitim vardı ki, yani kanı kaynayan Hazreti Ömer duruyordu. Yani ki Hazreti Ömer durmak bilmeyen bir insandı. Yani hakikaten budaktan gözünü sakınan bir insan değildi. Yani e, ki Hz. Hamza gibi yani e, yiğitlikte efendim adı geçeceklerin en başında gelen Hz. Hamza'dır. Şehitlerin efendidir. Yani onun dahi müşri, müşriklere karşı ortaya koymuş olduğu tavra bakıyorsunuz. Sahabenin içerisinde yine efendim gücü kuvveti yerinde olanlar var. Zulme uğruyorlar. Yani her türlü zulüm üstlerine geliyor ama Allah Azze ve Celle fasfahis safhal cembri, güzel bir şekilde es geçiyor. Yani vasfah dediği Rabbimizin es geç. Ama bu es Allahu Allah-u Teala bir de mahiyet bindiriyor. Esaf es el cemil. Güzel bir şekilde görmezden gel. Yani öyle bir güzel bir şekilde görmezden gel ki zayıflığından ve korktuğundan dolayı sustuğun zannedilmeyecek. Erdeminden sustuğun bilinecek. biliyorum ikisi arasında çok fark var. Yani korktuğun için Dediğim 10 kişi üstüne gelmiş, tamam mı? Yani 10 kişi üstüne geldi mi Tabii ki değişiyor yani. Düğün, yani düşün ki bir tanesinin üstüne göz, gidiyorsun, gözünü kestirmişsin. Bunu havada karada parçalarım diyorsun. Bir bakıyorsun, o yan taraftan 5-6 kişi çıkmış. Adam bir de değişiyor, değil mi? Bakış, kardeş, kardeşçe bakmaya başlıyor karşıdakine. Yani buradaki sessizlik o eğitim değil. Gücü yesen bile, kenarda köşede sıkıştırma imkanı olsa bile. Yani siz müşrikleri geçeceksiniz. Buradaki e, bu giriş noktasına değmiş olmamın sebebi kardeşler, cihat konusunda bir parça kelam etmek durumundayım. Madem ki seriyelere başladık, aslında en son ki işlemiş olduğum derste seriyeleri işleyecektim. Ve bizzat seriyelerden sonra Bedir Savaşı'na geçerken cihadın artık e, emredilmesi ya da müsaade edilmesi noktasını işleyecektim. Ama seriye de cihadın doğrudan bir safası olduğu için dolayısıyla cihat konusuna bir değinelim dedim. E, bugünkü cihat konusuna değinme hususunu e, bir parça, yine detaylı olarak e, Yoldaki işaretler e, Kitabı'nın, Merhum Seyyid Kutup'un, Allah yazar rahmet eylesin, Yoldaki işaretler Kitabı'nın cihat babundaki yapmış olduğumuz şerhle de bağlantılı isteyen kardeşler oraya da yönelebilirler. Cihat kavramını Seyyid Kutup kardeşlerine yoldaki işler. Ve Allah Azze ve Celle kendinden razı olsun. Cihat kavramını yoldaki işaretler kavramı gibi diğer insanların algılamasından çok farklı bir yaklaşımla, çok güzel bir yaklaşımla işte. Çünkü yoldaki işaretleri, bilmiyorum içinizde hala okumayan var mı? Yoldaki işaretleri içinizde okumayan. Ben yoldaki işaretler çok... Güzel bir eserdir. An, an, anlayarak okunduğu zaman gerçekten çok güzeldir. Yani yoldaki işaretler kitabı hani yasak kılınmış biliyorsunuz ki gerçekten öyleydi. Yani bir dönem Mısır'da yoldaki işaretler kitabı raflar arasında saklanırdı. Yani çünkü yakaladığı zaman polis götürürdü. Çünkü yoldaki işaretler kitabı e, Seyit Kutun'un aslında gerçekten bir inkılavı bahsetmiş oldu. Yani e, yeniden bir doğuş, yeniden Kur'an neslinin oluşmuş olması, yeniden insanlığı hidayete iletecek ve insanlık için Rabbimizin maksadını gerçekleştirecek müslüman ve canlı bir toplumun oluşmasına işaretler. Yani o böyle bir devrin niteliği taşıyan bir kitaptır Yani cidden okuyacak. Yani kitabı bir bütün olarak algıladığı zaman yani müslüman olmanın ya da İslam'ın istediği müslüman tipinin ne olduğunu Anlatacak bir eserdir ve onun içerisindeki cihat babı da gerçekten kitabın bir bütünlüğü içerisinde uyum halindedir ve çok da güzel işlemiştir. Yani cihat konusunu tartıştığınız zaman Kur'an'da bir takım ayetler görürsünüz. Mesela Allah Azze ve Celle bir önce bahsetmiş olduğum gibi e, ne yapar? İşte müşrikleri görmezden gelin diyor. Müşrikleri görmezden gelin diyen ayet Kur'an'ın içerisindedir. Güzel bir şekilde geçiştirin diyen ayet Kur'an'ın içerisinde bir ayettir. <gülüyor> Onları bulduğunuz yerde yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ayeti. Bu da Kur'an içerisinde bir ayettir. Ve katilul müşrikîne kâffeten kemâ yuqâtilûnekum kâffe. Kafirler nasıl ki toptan size karşı savaşıyorlarsa, siz de onlara karşı toptan savaşın emri yine Kur'an içerisinde bir ayet. Yine uzne lillezîne yuqâtilûne biennhum zulmû. Zulüm görenlere artık savaşmaya izin verilmiştir ayeti bir tarafta. Yani demek istediğim şurası. Bugün çok çarpık düşünceler göreceksiniz. Yani Müslümanım diyen insanların içerisinde cihat kavramının cidden çok güzel anlaşılması lazım. Yani cihat kelimesi birçok algılanma tarafından dejenere edilmiş, içi boşaltılmış, tamamen mahiyeti yitirilmişken her konuda olduğu gibi nasıl ifrat ve tefrit varsa, bir grup tarafından da cihat kavramı Kur'an ve sünnetin yüklemiş olduğu anlamın dışına tamamen belki başka cihadın var olmasıyla beraber çok başka olgular ile doldurulmuş bir kavram. Yani ifrat ve tefrit ile kanına girilmiş bir kavram. Yani birileri ifrat halinde boşaltıyor bu kelimeyi. Yani cihat, cihat dediği nedir ki yani? Cihat yani gayret etmektir canım. Allah Allah. Yani kimisi böyle değerlendirir. Ee, ya da kimisi bakarsınız kalkar. Cihadı sadece değil mi? Sana e, yapılan saldırıda savunma mekanizmasıdır der. Cihat budur der. Yani çünkü bu bildiğiniz gibi küffarın da ne yaptığıdır? Küffarın da kabul ettiği bir anlamdır. Dolayısıyla yani cihat kelimesi hakkında sıradanlaşmış ve bayağı bir hale düşmüş olanların en cesur olanlar bu noktaya kadar gelirler. Yani Çünkü siz bugün bir kafirle karşı karşıya gelseniz ya da polis sizi tutsa götürse tamam mı dese ki ya cihat nedir işte dese ya sen bana saldırdın da beni savunmuş olmamdır. Değil mi? Yani doğrudur. Yani bu anlamı olarak şüphesiz ki bir hakikatin e, gerçeğidir. Ama bugün misal küffarın istemediği bir cihat. Ya da Müslümanlardan cihadı içine yedirememiş, sevmemiş, cihad etmeye karşı kalbi e, meyletmeyen, cihada karşı soğuk, dünyalı o kadar sevmiş ki adama cihad desen o adamın vakti bile yok. Yani bir fazla cihattan bahsedecek olsan adam hiç oralı bile değil. Ya hocam sen ne diyorsun Allah aşkına? Ben hafta sonu üç beş saatlik boş vakti bile zor buluyorum. Sen bana cihattan bahsediyorsun. Ne kaldıracak? Adamın e, kimisinin içi dünyalıklara kavrulmuş. Kimisinin içi efendim tamamen belki küf kaplamış. Yani alabildiğine çok farklı insanların cihada yükledikleri anlam var. Bugün mesela bakıyorsunuz yani bir tasavvuf ekolünün e, Kur'an'ı aldığınız zaman onların Kur'an'larda zikri çok görürsünüz. E bak Cihat kavramını onlarda hiç göremezsiniz. Yani hiç göremezsiniz. Hiçbir şekilde göremezsiniz. Cihat kavramı onlarda tamamen niye dejenere edilmiş? Nefis cihadına dejenere edilmiş. Yani <gülüyor> İşte küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz bahanesiyle. Hani küçük cihat savaşmakmış, büyük da nefsi terbiye etmekmiş. Bunu Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın söylediğini bildiğiniz gibi ifade eder ki bunun asla asla yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olma ihtimali ihtimali dahil söz konusu değildir. Yani bu söz... Kimileri beyazlı beslaminin yani onlara meşhur beslamilerinin sözü olduğunu ifade eder. Kimileri ise bazıları Hasan al-Basri'den nefsin terbiyesi anlamında böyle bir nasihat olduğunu söylemiş olur ki velev ki Hasan al-Basri değil yani bütün İslam alemi bu nefisli cihadın cidden güzel bir cihad olduğunu kabullenmiş olsa bile Kur'an'daki cihad kavramının içi tamamen boşaltılarak bununla doldurulup o ayetleri iptal edilemezdi. Öyle değil mi yani? yani? Bir ayeti bile haşa sen bütün bir insanlığın adına nasıl değiştirebilirsin? Ama adamlar nefisle cihadı getirip Kur'an'daki bütün cihat kelimelerini yerle bir ediyorlar. Birilere bakıyorsunuz hatta adamların mantığı ne olarak geliyor? Mantığı Kur'ancı olarak, mealci olarak geliyor. Yani adamlar Kur'an bize yeter diyorlar. Yani adamlar Kur'an'da tekrar dirilmeli diyorlar. Adamlar Kur'an'a indirilmiş olan din diyorlar. Yani onların cihat anlamına ne yapacaksınız? Değil mi? Yani adamlar yatıyorlar, kalkıyorlar, Kur'an'ı okuyorlar. Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kur'an'dan bahsediyorlar. Ama gelin görün ki Kur'an'daki cihadı onlar da tahrif ediyorlar ben onlar. Cihattan hiç bahsettiklerini görüyor musunuz? Hayır. Yani onlar onda işi olmaz. Halbuki Kur'an'dan bahsederler. Hadi ben Bukhari'den getirdim, Müslim'den getirdim, İbn-i Mace'den getirdim, İmam Muhammed'den getirdim ya da tarih kitaplarından getirdim ya da alimlerin müştehikten, sözlerinden getirdim de onun ile gündemi oluşturmaya başladım da ömrünü bana Reddiyeye Kurancılı Kurancılık adına. Hadi Kur'an'daki cihadı açıklayın bakayım. Nedir Kur'an'daki cihat? Dediğin zaman onların da vardığı seviye bir bakıyorsun ki buraya kadar. Nereye kadar? Savunma Yani saldırı varsa savunmak cihad. Çünkü bu kafirlerin de kabullendiği şeydir. Yani birisi nefsi müdafaa bildiğiniz gibi yeryüzündeki bütün kanunların kendisini kabullemiş olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla bunun adını cihat koy, bitti. Kafan rahat. Yani ortam neyi götürüyorsa bunu kullanmanın rezildiği ve Kur'an'ın kavramlarının da boşa çıkartılmış olmaz. Bugün ülkelerde, İslam ülkelerinde de aynı şey var. Yani feministlik almış başını gidiyor, feministlere efendim haklar tanıyor, kadın hakları. Kim kadın hakkından bahsediyorsa efendim o ne kadar mükemmel bir adam, yani ne kadar mükemmel bir adam yani kadın hakları kadınlar haklar verilmiş olmalı işte kadının uğradığı zulüm kadın uğradığı ya bugün kocasının kafasından aşağı ha bir de kaynar sulara döken adamların değil mi halleri var geçenlerde bir tanesi karı hatta ben uzaktan da tanıyorum ya bizim akrabalık falan filan da ta önceden biriyle tanımıştık ya o karıbanım e, yani sadece ikinciyi evlenebilir miyim demiş bir kazan tencerenin suyunu döküyor suratından aşağıya barış yani e, hadi kadınların zulmü diye bahsedin. Hiç görür müsünüz gazetede yani? Ya da erkeklerin mağduriyeti ya, karısından dayak yenen erkek az değil yani. Öyle bakmayın. <gülüyor> yani gerçekten yani karısından dayak yenen erkek az değil yani. Ama onlar ne kadar vurursa haklıdır yani. Çünkü batıdaki zihniyet budur. Tabii ben burayı aslında işlemek istedim ama bu konumuz değil. Yani kadının fıtratına terstir. Kadını sen bu halde ne hale sokarsan sok. Kadını açarsan da, e, efendim ortalara sallarsan, kadını iffetinden soyuta ortalara sallarsan, bu her halükarda sen kendini gebertsen de kadın hakkı diye bu kadın mazlumdur. Bu kadın e, zulüm görecektir. Bu kadın ezilecektir haddi zatında. Oraya girmiyorum. Ama demek istediğimiz feminist düşünce almış başını gitmiş. Yani adamlar öyle ileriye gitmişler ki, ee, bir tanesi diyor ki işte e, işte ben evlen mesela evleneceksin işte gideceksin kadını alacaksın diyor. Ne olmak mı diyor. Karşıdakinin verdiği tepkiye bakın ha. Yani almak mı? Aman bu ne kadar kaba kelime diyor. Almak. Düşünebiliyor musun adam ne kadar kadın diyor. Yani kadın haklarını ne kadar çok seviyor böyle. Almak hani bakkaldan domates almak. işte karpuz almak. Ya almak dediğin illa adam rezil olan şeyi mi alır ya? Yani sonuçta biri bir yere gidiyor yani adını ne koyacağım bunun için? Yeryüzünün dengesi budur yani. Yani kadını evinden alıp nikahına alıp helal kılıp yanına almayı bunu bile adamlar feminist düşüncede almak denir mi ya diyor. Bu ne biçim ifade ediyor yani bu adamı tartışmıyorum ben. Piyasada feminist düşünce aldık başını gittiği gibi bu Kur'an bize yeter zikniyetinde olanların İslam fıkhının erkekleri kayırdığı düşüncesiyle Kur'an'da erkekleri eleştiren ve kadınlara hak veren ayetleri, avuzlarını doldura doldura söylüyorlar değil mi? Çünkü her taraftan rağbet görürler. Yani kafir kanalları bile bunları çıkartıp konuştururlar. Çünkü piyasa bunu götürüyor. Ama haydi cihat. Şimdi bu, bütün bunlara kastettiğim anlamı boşaltıran bir kelimedir. Birileri de cihat edeceğiz diye Ali Kur'an başkesin almış eline baltayı doğrayıp doğrayıp gidiyor. Evet cihat edeceğiz diye. Almış eline baltayı doğrayıp doğrayıp gidiyor. Yani e, en ufak bir şeyde nasıl söyleyeyim mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, burada e, işleyeceğiz yani Medine'deki münafıklara karşı tavrını işleyeceğiz. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Medine'deki münafıkları bile e, onlara karşı bildiğiniz gibi sert dil ve tepki almakla onlara karşı cihad ederdi. Yani münafıklara karşı kılıç çekilmezdi, onları öldürülmezdi. Onlara da sert olunacak ve delil ile mücadele edilecek. Yani sertlikle ve delil ile münafıklara. Ama bugün mesela cihad ediyoruz e, düşüncesiyle. Cihad diyoruz kanaatiyle ortaya çıkmış olan adamların hiçbir kavramında bildiğiniz gibi münafık yok yani. Münafık yok. Bugün belki bunu Suriye'de de görüyorsunuz. Münafık diye bir şey yok. Yani elin gavru Hristiyan ya da Yahudi ya da efendim daha başka bir tanesi hiç fark etmiyor. Yani onların yanına gidip de onların yanında rahatlıkla kalacağı halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklarını Medine'de rahat ettiği gibi ben onların yanında rahat etmeyeceğim. Çünkü münafıklığa bir kavram yok. Adam en ufak bir tereddütte beni tekfir edip anında boynumu götürüyor. Mürtet hükmünü veriyor. Yani ve bunun adını cihat koyuyorlar. Cihad adam kesmek değildir. İşte Seyyid Kutub'un burada işlemiş olduğu ve kendisi de zadul Mead'den alır. zadul Mead'den yani imam. İbn-i Kayyım'ın zad bildiğiniz güzel bir eserdir. Allah ondan da razı olsun. Bütün alimlerimizle. Ve orada kategorize eder. Cihat kelimesi kardeşler. Bazı alimlerimiz, bunu da söylemiş olmaya gerek duyuyorum. Bazı alimlerimiz mesela o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayetini alarak müşrikleri güzellikle görmezden gelin ayetinin hükmünün nesk edildiğini söylerler. biliyor muyum? Yani mesela, kulliy ya hol kafirum dedi ki, ey kafirler ifadesini bazı alimlerimiz almıştır ve demiştir ki, bu müşrikleri görmezden gel, vasshahisaf al cemil hükmünü kaldırmıştır, yani neske etmiştir. Ve farklı farklı bir takım hükümlerde bazı alimlerimiz, buna çok enderdir. Bazı alimlerimiz neske gitmişler. Halbuki nesk söz konusu değildir. Alemler bir Tebalike ve biz kullarını yaratmış ve biz kullarının içinde bulunduğu ortamı dikkate alarak bize ona nispetle emir vermiştir kardeşler. Ve bizim bunu gözetmiş olmamız yani vakıayı dikkat etmiş. Yani vakıayı dikkate alarak kullarını alemlerinde bir buna göre hazırlamıştır. Seyyid Kutup bu ifadeyi İslam'ın hükümlerindeki esneklik diye ifade eder. Esneklik. Buradaki esneklik doğrudan bir emri görmezden gelemeyeceğin değildir. Ya da Allah'ın sana haram kıldığı bir şeyi yerine göre işleyebileceğin anlamında değildir. Esneklik dediği bir yerde bir hüküm varken aynı Kur'an orada o hükmün yanında başka bir alternatif amel ortaya koymuştur. Çünkü buradaki ortam biraz daha farklıdır. Sen hemen oradan buraya esneyeceksin. Yani karşımdaki kafir azılı bir kafirse değil mi? Yani bu bilinen bir vaka sadece anlaşılsın diye söylüyorum. karşıdaki kafir azlı bir kafir, efendim eline kılıcını vırıcını çekmiş, silahını almış, üstüne doğru geliyor. Yani sen ona kalkıp da diyemezsin ki arkadaş gel hele otur bir konuşalım. Adam resmen sıka sıka geliyor. Sen yani dinlemiyor zaten. Yani oradaki amel ile öbür tarafta hiç Müslümanlara karşı düşmanlık etmeyen, Müslümanları yurtlarından çıkarmayan, hatta Müslümanlara destek çıkan yani öyle kafirler de var değil mi? Yani bugün mesela e, Avusturya'nın peçe yasasını biliyorsunuz. Yani kendilerince koskoca sistem. Yani kendileri koskoca sistem uğraştığı şeye bak. Yani sorunu çözeyim diyen aslında sorunun kendisini doğrudan üreten bir yapıya sahip. Yani sorunun kendisi doğrudan aslında çözüm için ortaya konulan zihniyettir. Ama biliyorsun Avusturyalılardan bile bunun için yürüyüş yapanlar oldu. Yani bugün Müslümanların içerisinde Facebook'ta bunun aleyhine yazı yazıp ya da yazılan yazıyı onaylamaktan dolayı Allah'tan değil kafirden polisten korkup ya tek yazı yazmayan ya da onay vermeyen var. Ama elin gavuru Avusturyalı Hristiyanı sokağa dökülüyor. Bu haksızlık diyor. Yani kendisi Hristiyan ha kiliseden çıkmış. Bunlar Müslüman diyor ya, ne olursa olsun o dininden dolayı kapatıyor bunu. Sen nasıl açarsam bunu diye, Hristiyan lan de efendim yürüyüş yapıyor. Müslümanlar bir yaz yazıyor, korkuyorlar yani. Yani acaba hani kanun çıkmış ya polis beni aldırma ya da yazılan bir yok yaz ya, onay vereyim diye. ama ne olur ne olmaz. Yani şimdi o Hristiyanlarla, yani azılı Hristiyanlar, yani Müslümanlara karşı nefret duyanlar bir olur mu? Değil. Hepsine karşı gerekli hüküm İslam'da ne yapılmıştı? Hepsine karşı farklı verilmiştir. Anne baban da olsa aynıdır. Yani İslam vakıaya yerine göre çözüm vurur ve bunun verir ve bunun altını doldurur İslam. Misal. Bütün ideolojiler buna gerçekçidir der Seyyid Kutup. Yani buna gerçekçi çözüm der. Ve bu İslam'da vardır. İslam'ın dışında hiçbir sistem hayata gerçek çözümü veremez. Misal. Ne diyebiliriz efendim bütün ideolojilerde <gülüyor> toplumun e, birbirleriyle uyuşmuş olması değil mi? Kanunun amaçlanır, insanlar bu e, empoze edilmeye çalışır. Hani hoş görün, hoş görün. Başkalarını hoş görmüş olmak, yani yeşillere takılmış olmak. Yani başkalarını hoş görmek. Ama senin insanlara sunduğun hayat insanları hoşgörüye götürmüyor. Senin insanlara sunduğun hayat onları bencilliğe sürüklüyor. Öyle değil mi? Evlada hoşgörü sunacağım diyorsun. Babanın annenin evladına müdahale etmesine çomak sokuyorsun. 15-16 yaşından sonra da anneler günü karnını çıkartıyorsun. Rezil. Öyle değil mi? Yani yedi, sekiz, dokuz, on yaşındakine babası aklını başına al oğlum otur oturduğun yerde diye kızsa anası ona bir tokat bulsa kanun gelir, polis gelir elinden alıyor. Ve sen bireysin diyor sana özgürlük tattıracağız diyor. Annesine babasına karşı yavrusunu savunma adına diyor ya. Ve annesinin babasından soğutuyor eğitimini, terbiyesini ve caydırıcı nitelikteki anne babasının onu yönetmiş olmasına mani oluyor. E bu çocuk 14-15 yaşına gelirse anasını babasını takmıyor. Ondan sonra anneler gününde bir sefer olsun ananı hatırla diyor ya. Annelerinizi unutmayın. Anne sevgisi ben senin annenim. E sen soğuttun bunu. Siz soğuttunuz bunu. Kadınları aldınız evlerinden daha yavrunun ağzı annesinin memesinin ucundayken daha sütündeyken 2-3 yaşında kestiniz bunu annesinden. Öyle değil mi? Kadınları işe gönderdiniz bir. Ondan sonra işe İki sene garans verdiler. Yani buradan proteose başlatabiliyorsanız altı sene işliyoruz, altı sene işliyoruz gibi. Yani iki sene garans veriyorsunuz. İki sene nedir ya? İki sene çocuğun ekmeği yediği, belki sütten kesilme dönemi olabilir de, sütten kesilse de yetiyor mu bu çocuk? İki buçuk, üç yaşında. Rezil halinde bugün şeylere gidiyorsunuz, kireçlere gidiyorsunuz, kindergartenlere gidiyorsunuz. Üç buçuk yaşında çocuk orada uyutuyorlar, kenara koyuyorlar. Orada uyuyor, annesi işte dört buçuk beşte, tüm gün orada yatıyor, kalkıyor. Çocuk sevgiye muhtaç, annesinin muhabbetine muhtaç, eğitimine ama mu? yok. Çocuk 14 yaşına geldi, anasını babasını tanımıyor. Anneleri sevelim, anneler bir tanemiz, göz nurumuz. Sorunu üreten sensin, çözümüne gelen sensin. İnsanları para sevdalısı yapıyorsun. Ulaştırmış olduğun sistem ile insanları bencil yapıyorsun. Mala düşkün yapıyorsun. Starları, zenginleri ne rezillik olursa olsun. Efendim onlara karşı rağbet ettiriyorsun. İnsanların göğsüne mal sevgisini, zenginlik sevgisini yüklüyorsun. Kapitalizmi yüklüyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun. Hoş görelim, yardımlaşalım. Ondan sonra kocaman kocaman pankartlara bir da siz verin diye yazı yazarsınız. Sizin ürettiğiniz insanlar bire öyle nedir ya? Biz Müslümanlara gel utanma pazarı beşten başlar. Ayıptır yani. Ya yani bir de kafiye gelse ondan aşağı biz düşmanımıza vermeyiz vardı. Gerçekten Ondan aşağı utanırız ya. Ondan aşağı düşmana utanırız. Bizimkine bir tanesi gelmiş itfaiye yardım topluyor. Avusol'da şu oyuncu onlar da yardım topluyor ya. Yani o da işte 10 lira falan göndermiş. İşte onlara göndermiş itfaiyeci gelmiş kapıyı çalmıştır babanın şahı gitmiş ne oldu ya sen onu onlara gönderdi demiş he ben gönderdim hatta tamam. onu hmm. ya çocuk yanlışlıkla çaldın getirdi diye yani çünkü bunlar hep bozuklardan veriyorlar yani 20 sent 30 senetlerden sonra kocaman kocaman parkartlar yazıyorlar bir oyurada görmüşsünüzdür ben çok gördüm ya. bir oyurada sen bak bir oyurada nedir ya. Sen bu insanları bu hale getiren senin sistemin, senin düşüncen, insanlara birbirinin kurtu yapan, paylaşma hissini öldüren, anasını babasına karıyı kocaya düşür diyorsun. İmza atacak olsan bireyselik hakkı var diyorsun. Ben hanımımın yerine imza atamıyorum, hanımım benim yerime imza atamıyor değil mi? Efendim çocuğumun yerine imza atamıyorum, on dört yaşına geldim artık takılamazsın diyor, o kendi hayatı diyor. Bütün hepsini soğutuyorsun birbirinden. Ondan sonra hoş gelelim, ailemizi kurtaralım. Sonra da çocuk parasını artır ki çocuk yapalım. Aile parası, yardım parasını artır ki de mi aile yapalım. Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi dört çocuk yap, seni askerliği yapmayalım. Efendim dört çocuk yap, seni erken emekli yapalım diye canını çıksın. E sen kendin sorunu üretiyorsun, arkandan kendi çözüm için canın çıkıyor. Tutmaz ki fıtrata ters. Kadını kocasına karşı düşman ediyorsun, Erkek erkeği karısına karşı düşman ediyorsun. Bizim karılarımız da bizden kurtaracaklar. Sanki biz karılarımıza kötü yapıyormuşuz gibi. Yani o kadar çok düşünüyorlar ya adım Benim Benim hanımım zaten kraliçe gibi yaşıyor. Yani alışverişe gittiğim zaman çantaları bile ben taşıyorum, öyle vermiyorum ben. Canımız çıkıyor gidiyor, kalkarlar, otururlar, önce bir kahvelerini içerler. Onlar keyifleri olacak, i̇şte sofrayı kurarlar. Onlar toplayacaklar, yiyecekler. Evet onların işin sonuna gelmiyorsunuz. O kadar basit görmüyoruz ama zihniyet olarak, beden olarak yorulmaz Allah'a şükür. evinde var yetecek kadar iş. evinin sultanı gibidir ya. Ne eziyetinden bahsediyorsunuz siz? Biz onlara kıyma bile bilmiyoruz ki. Biz onlara kalkıp da buraya iki ekmek de sen getir demiyoruz ki. Sizin içine soktuğunuz durum nedir ya? Yani? Adamın ayrılığı gelmemiş. Karısı para veriyor. Karısı para vermişken git diyor çay çay gitmişken bana da altı o şey varmış kutu varmış içinde altılık işçi tamam mı ondan getir diyormuş yani adam gelirken iki tanesini yolda götürüyor evde kavga çıkıyor ve kadın bas bas bağırıyor ben paramı nasıl kullanırsın diyor sen. Parayı da kullanamıyorsun yani her şeyinde insanları birbirine düşman etmişsiniz karıyı kocaya kocayı karıya çocuğu anaya babaya hepsini birbirine düşürmüşsünüz siz. Hala yine tabi ki bir disiplin içerisinde olanları var, nadirdir, bunların da köyde olup, asıl köylü olanların da var hala böyle birtakım şeyler. Ya da kendi işlerinde baştan bu disiplin taşıyan tabii tabi ki var ama sistem bunun tersini aşılıyor yani. Sistem ondan sonra çözüm vurulmaya başlıyor. İstanbul'da değil ki, insanın gözünün önünde dünya sevgisini bir kere alır koparır. Allah rızası en öne koyar. Komşusu aşken tok yatan bizden değildir der. Paylaş, paylaştıkça artar der. Ve diğer gam yapar insanı. Diğer gam yani başkalarının dertleri dertlenmiş olmayı erdem yapar. Peygamber kalkar yetimlere sahip çıkan ve hocası ölmüş dul kadınlara sahip çıkan cennette benim de böyle olacaktır cennetin ortasında işaret parmağı orta parmağını yapıştırır. Benim de böyle olacaktır senin kanunu, manunu vız gelir. Vız gelir. Biz bundan ötürü yetim çocukları gördüğümüz zaman yetim çocuktan yan da çocuklarımızı öpmeye bile utanırız biz. Ondan ya da çocuklarımızı öpmeye bile utanırız. Çocuklarımızdan alır oraya veririz. Onlara veririz. Hatta çocuklarımız kıskanır. Onları benden daha mı çok seviyor diye babalarımız. Siz böyle mi? İslam toplumun kurtuluşun amaçlar ve mutlak olarak bütün hükümleri birbiriyle bir bütünlük içerisinde birbirini tamamlar. Birbirini tamamlar. Ve bu amacı ileriye atar. Bazıları en fazla İslam'ın ileride işleyeceğim. Çünkü Seyyid Kutuptan o, o paragrafı kelime kelime okumak istiyorum. Bazıları İslam'ın Durmaksızın diğer beldelere savaş açmış olması, yani fetih şuuruyla bütün dünyaya e, fetih şuuruyla hareket etmiş olmasını eleştirirler. Ha çünkü kendilerini kabul ediyorlar, tamam senin vatanındır, vatanını koru. Toprağını koru. Bunu diyenler aslında hiç durmadılar. ya. Yani. İkili Dünya Savaşı'nda Hitler bile Ruslarla değil mi? anlaşma yaptı. Hitler bile Ruslarla anlaşma yaptı. Hitler o Rusya tarafını bir durdurdu, sonra girdi yavru, Polonya'dan başladı. Polonya'dan başladı, Romanya'ya gitti. Oradan şöyle aşağıya doğru Arnavut'la kadar gitti, Yunanistan'ı aldı. Ondan sonra şuraya bir göz kırptı, Fransa'nın oraya gitti, yani Paris'i maalesef ele aldı. Ondan sonra yukarıda İngiltere'ye kadar dayandı, Finlandiya'ya kadar dayandı. Bütün bunları halletti, onlar halletti sonra, hadi Rusya sıra sende. O tarafa doğru Hitler bir verdi yani. Onlar Musulini, İtalyanın Musulini'si biliyorsunuz. Ya bunların yaptıkları, savaşlarındaki katliamlara bakın. Savaşlarındaki katliamlara bakın, adam öldürmelere bakın. Acımasız, perişanlık içerisinde. Bizde gariyavuk değil, bizde çocuğa değil, bizde yaşlı adama değil. Teslim olana bir el kaldırılmış olması bizde nehyedilmiştir. Bizde soykırım yoktur, bizde zulüm yoktur. Biz gideriz, gittiğimiz zaman şunu söyleyeyim, gittiğimizde bizim en fazla, bakın kardeşler, en fazla ordu oraya kadar cihad etmiş ve eğer karşıdaki memleket kendisi teslim olmamışsa, kendisi teslim olmamışsa, atıyorum mesela, diyelim ki, diyelim ki Türkiye kalktı Ürdün'e, ya cize vereceksin, ya tabi olacaksın. Ya da geliyoruz. Ördüm derse ki tam kabul ettik. Adaleti uygula denir. İnsanlara uygula denir. Bir iğne dahi onlardan alınmaz. Bir iğne dahi alınmaz. Ama eğer ki adam vermez, savaşır ve senin askeri gücünü kırar, askeri gücünü yorar ve şehitler vermene, efendim gaziler vermene sebep olursa girdiğin zaman komutan sana der ki iki gün boyunca Ulaşabildiğiniz yerlerdeki kalimetlerden alın. Yine insanlar değil ha. İnsanlar yine dokunmaz. Kalimet alın. Bu da onların karşı çıkmış olmasına karşılıktır. Diye. En fazla bu vardı. Onun dışında insanlar, Seyitkut'un bahsettiği budur. Evet biz İslam'ın diğer insanlara adalet götürdüğü düşüncesini işte burada görürüz. Çünkü İslam halka hiçbir zaman savaş açmamıştır. Ama halka İslam'ı götürmeyen zalimlerin bertaraf edilmesini emreder. İşte bu da diyor İslam'ın hareketli olmakla beraber esnekliği ve vakı adaki rahmetini açıkça göstermektedir. Bu değil mi? Yosa biz yani Allah'tan korkmayanların ilk geldikleri zaman neler yaptıklarını neler yaptıklarını biz biliyoruz. Gayet iyi biliyoruz. İnsanları öldürmelerini biliyoruz kendi işlerinde. Bizim onlarla bir işimiz yok ama İslam'da cihat dediğimiz ve bu esneklik dediğimiz şey kardeşler. Bizim Kur'an'ın içerisinde ve sünnetin içerisindeki cihat ile alakalı olan emirleri toplu halde bir araya koyup kategorize etmekten geçiyor. O zaman bakıyoruz ki her bir hüküm yerine göre tam bir mükemmel anlamıyla alemden Rabbinin hem, mani hem manevi hem de maddi boyuttan en dengeli olan. Hani biz ne dedik? Mekke'de mesela ilk dönemde Mekke dönemi cihat hiç izin verilmedi. Kafirler karşı koymak bile izin verilmedi. Bunun tabii ki bunun birçok hikmetleri var. Bu hikmetlerin en başında gördüğümüz husus Müslümanın terbiye edilmiş olması. Yani niyetlerinin saflaştırılmış olması, niyetlerinin hiçbir şekilde karışıklık ifade etmemiş olması. Çünkü niyetler karıştırılırsa neticesi topluma yansır. Niyetler karıştırılırsa neticesi topluma yansır. Dolayısıyla kabile adına bir çıkım olma ihtimali var demiştik. Bu engellendi. Yani Hz. Ömer'in hareketliliği karşıdakinin Hz. Ömer'e kabilesinden dolayı sövmekten kaynaklanan bir karşı duruş olsaydı Hz. Ömer'in oğlu kalkar biz Hattabogulları işte böyleyiz derdi. Yani bugün biz Türkler acayip yani Osmanlı'nın evlatlarıyız. Osmanlı'da Türklük davası olmadığı halde adamlar bu haldeler yani. Bir de olsaydı, <gülüyor> ya bir de olsa ne olurdu ya? Yani? Hiçbir dava karıştırılmadı. Saf ilahi kelimetullah davasına hiçbir dava karıştırılmayacak şekilde terbiye göreceksiniz. Bir. İkincisi zayıfsınız. Değil mi? Zayıfsınız. Yani e, ortalama Mekke'nin nüfusuna baktığınız zaman Müslümanlar onda bir bile yapmıyor değil mi? Yani dolayısıyla sonuç itibariyle böyle bir durumda sizin fiziki olarak ya da savaş hükmü gereği müşriklere karşı bir savaşınız emredilmiş olsaydı bu aynı zamanda sizin belki çok ciddi zarar görmenize belki hepinizin öldürülmesine varabilecek bir neticeye varabilirdi. Bunda hikmetlerinden bir tanesidir. Ama biliyoruz ki Allah Azze ve Celle ne yaptı? Orada bir takım hükümler indirdi ve sadece 10 küsur sene dediğimiz gibi e, cihat müsaade edilmedi. Buna Nur suresi 57. ayet dahil kardeşler. Mesela vaatler biliyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Vaadallahu minkum ve ardi min qablihim. size sizden öncekilere vaatte bulunduğu gibi sizi de yeryüzünde imkan sahibi kılacağı vaadini veriyor. Bu vaadi veriyor alemlerinden bir ama bekleyin diyor. Evet eziyet görüyorsunuz ama bekleyin. Ve le yumekkinenne lehum dinehum ve onların dinine imkan kılacağız diyor Allah Azze ve Celle. Yani dinleri imkan bulacak. Artık dinleri öyle baskı altında yaşanmış olma gayesiyle kendilerine bir takım sıkıntıları getecek durum değil, hakimiyetin söz konusu olduğu bir imkan vereceğiz ve korkularını diyor Allah Azze ve Celle, biz emniyete çevireceğiz. Korkularını, sahabe korkmuyor muydu Mekke'de? Hz. Ali radıyallahu anh, yani Ebu Zelel-Gıfari'yi Zelel Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bulunmuş olduğu Darül Erkam'a götürürken de planlar yapıyordu, der mi? Beni takip ediyordu Sakın beraber olduğumuz anlaşılmasın diyordu. Efendim, hatta ben duracağım bir yerde ayakkabımın yani e, aya, ayakkabımın içine çakıl girmiş gibi yaslanacağım. Ayakkabımı çıkarıp silkeleyeceğim. Ben devam edeceğim. Sen o kapı anlarsın ki o kapı peygamberin olduğu kapı. Sen oraya gir diyor. Yani bunlara dikkat ediyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu radiyallahu anh Hz. Ebu Bekir anh dayak yemiş müşriklerden. Yani bayitmişler. Sıddîk radıyallahu anh'a bayıtmışlar. Öyle ki e, kendine gelememiş, ayılmış. Ayıldığı zaman biliyorsun ilk ağzından çıkan Allah'ın Resulü nasıl? Değil mi? İlk ağzından çıkan bu. Anası diyor ki kendi yenili kendine geldin. Öyle dövmüşler ki bayılmışsın. Ne zamandır baygın yatıyorsun. Ağzını açılaşmış, gözünü açılaşmış sorduğun şey o mu? Diyor. Annesi daha Müslüman değil. Daha Müslüman olmamış. Ve bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kadını gönderiyor. Bir bak bakayım sıldık nasıl. Ve kadın geliyor. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın yanına giriyor. Annesi de orada. Diyor ki Ebu Bekir nasılsın? Şudur budur. Allah'ın Resulü ne yapıyor? Nerede? diye soruyor. Kadın Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a bakıyor. Anasını işaret ediyor gözüyle. O burada diyor. Sen nasıl konuşuyorsun bunlar diyor. Bu sır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a zarar verilirse Hazreti Bekir diyor ki o benim anamdır. Hani Müslüman olmasa da söz çıkmaz. Konuş diyor ve konuşmaya başlıyor. Böyle dikkat, korkunuzu diyor Rabbimiz ben size emniyete çevireceğim diyor. Ben size emniyete çevireceğim. Ama ne şartla? İki tane şart var. La yüşrikune bişeyen şeyen bana diyor ya buduneni bana kulluk edeceksiniz ve bana ortak koşmayacaksınız. Bana kulluktan vazgeçmeyeceksiniz ve şirk yolunu kendinize yol edinmeyeceksiniz. Bunları yapmadığınız müddetçe ben korkuyu sizin üzerinizden mutlaka alacağım. Ama eğer ki siz korkunuzdan dolayı gavurdan elindeki kılıç iki taraflı her yerde kesiyor diye onların izimlerine, düşüncelerine, metotlarına, partileşmelerine, milletlerine Efendim e, devletlerin arzu ve isteklerine, bil umum direktiflerine uyarsanız, bana kulluğu değil, onlara tabi olmayı eksen haline getirirseniz, bana koşarsa ortak koşarsanız yok, korkunuzu emniyete çevirmeyeceğim diye Allah Azze ve Celle. O durumda korkunun emniyete çevrilmiş olmasının tek yolu vardır, o da siz onlardan olursunuz artık, o da zaten sizin perişan olmazlar Ama bunu yapacaksın mesela. Yine Nahiy Suresinin kardeşleri ayet var da beni devam etmeyeceğim inşallah. Ama ne diyor Rabbimiz? Valla bla tahsebendeler zine kefaron mu acizine filan. Küfür edenleri aciz kılanlar olduğunu sakın zannetmeyin. Yani üzerinizde korku var, üzerinizde emniyetin bir parça sıkıntısı var diye sakın zannetmeyin ki kafirler her şey güç getirirler. Onlar aciz kılamazlar. On aciz olanlar onlardır. Allah'ın hükmü geldiğinde görürsünüz siz sadece bana kendinizi ispat edin. Nahl suresinin 42. ayeti yine Allah azze ve celle mesela burada da zulm görenlere iyilikler vaat et diyor. Ahiretteki güzellikleri vaat ediyor. Ellezine <gülüyor> saberu sabredenler ve Rabbine tevekkül edenler diyor. Bakın bütün bunlarda cihat değil tamamen ne var? Direnme hissiyatı veriliyor. Yani sabır. Ama buradaki sabır tahammül değil. Bu zulümlere karşı taviz vermeden direnin. Zorlukla karşılaşsanız bile direnin daha size müsaade edilmiş değil. Yine kardeşler hatta Medine'nin ilk dönemi Medine'nin ilk dönemi ki bunu zaten rivayetinden oldukça kaynaklarımızda var. Yani Medine'nin ilk döneminde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yahudileri, münafıkları ve Hristiyanları, Hristiyanlar çok çok çok azdı. Yani hep hoşgörü. Hep hoşgörü o. Çünkü Müslümanlar sadece e, ihlaslarından kaynaklanan bir hareketle ulu orta iş takılamazlar. Hayatın getirmiş olduğu gerçekçilik var. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu takdir etmiş olduğu kader çizgisidir. Buna dikkat etmek zorundasın. Buna dikkat etmiş olman gerekir. Rızkı Allah'tan, rızkı veren Allah Azze ve Celle'dir diyerek evinde çakırıp kalan insan mantıklı insan gözükmez. Tabii ki rızkı kendisine amaç edinmiş. Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyen de mantıklı gözükmez. Ama bu kader çizgisinde disiplin, değil mi? Disiplinli olmuş olmak. Yani bu Allah Azze ve dünya için getirmiş olduğu ölçüdür. Kim disiplinli çalışır, düzenli bir şekilde çalışırsa Allah'ın izniyle o Rabbinin göstermiş olduğu bu kader çizgisinde gidebileceği yolu da Allah'ın izniyle gider. ama kazası vardır, kaderi vardır, takdiri vardır. Buna yeri geldi mi ayrı bir olaydı. Bu bağlamda siz, yani Medine'ye gelmiş Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Yahudiler var ve bir, adeta ne var kardeşler? Bir e, analiz safası var. Hani bizim dilde bir ifade vardı. Hani ayağıma yere edin, görseye neler Yani sonuç itibariyle insanların saf, habersiz ve bir umum kötülerin planlarına kurban gidecek yırınlar var bugün. Değil mi insanlar? Böyledirler ya. Yani. Ben bu yaşında bunu öğrendim. Yani ben yani birkaç senedir bunu çok net bir şekilde öğrendim ki gerçekten insanlar bireysel olarak bilinçlenemezler. sürüklenirler. Sevdirirsiniz, sürüklersiniz. Ve onlara da siz de gelirler. Olan olay budur. Diyorsa her bir insanı bilinçlendirmenin Vaka yeters, cidden vaka yeters. Ya bunu sosyolojik olarak düşündüm, tarihe baktım bir şey. Gerçekten hayatında gördüğümde bu vaka yeters. Her bir insanın bireysel olarak yani şu urlandırmış olmak sözde mümkündü Ama onun sevgisini, onun muhabbetini, onun teslimiyetini ve Allah'ın her bir insana Yetecek kadar Kur'an'da açık ve net olan ve insanların ihlaslarla imanlarını tazeleyecek olan o güzel yolu gösterirsen insanlar sürüklenirler. İnsanlar bugün sürüklenir. Yani devletler bugün mesela Suriye'de en son İdlib'de olanlar hakkında neler biliyorsunuz? Çok şey biliyor musun İdlib'de? Hayır bilmiyorsunuz. Ya da mesela Işidin Mışidindi, Rakka. Biliyor musunuz? Yani biz de bilmiyoruz. Musul'un ne hale geldiğini ancak oradan bir iki tane fotoğraf geldi de gördük değil mi? Anasını ağlattılar ortalığını ya. Çatır çatır. Çatır çatır yani binalar, binalar altın üstüne getirdiler yani. binalar altı üstüne getirdiler. Mesela bugün Türkiye'nin biliyorsun hani kendine kazılıyor diye doğuda PKK'ya karşı ne yaptı polis? Mesela ne yapıyor? Çıkın diyor, haber ediyor. Kendi vatandaşı diye. Çıkın diyor, haber ediyor. Biz buraya operasyon yapacağız. Çıkın. Taşınabilenler taşınsın. İyi tarafı, kötü tarafı. Ben bunu tartışmıyorum tabii ki şu anda. Ama önce bir millete çıkın diyor. Bak buraya operasyon yapılacak, çıkın. <gülüyor> Ondan sonra tutuyor. Üç günlük ne yasa getiriyor? Üç günlük sokağa çıkma yasağını getiriyor. Gir oğlum diyor. Ondan sonra her bir binaya teker teker polisi giriyor. Hatta biliyorsunuz o ara evin içerisinde bir takım düzeneklerle birkaç tane polis gitti. Hatta o zaman şey dedi ki e, Cumhurbaşkanı e, bir polisime dedi, iki üç bina dedi ne olsun kurban olsun dedi. şüphelendiniz ev olursa o evi uçurum. Sonra devlet olarak yapacağız dedi. Ondan sonra oda oda girdiler. Yani adam oda oda arıyor sonuçta. Doğru ya da yanlış. Ama yapılabilecek kendi mantığınca bunu yapıyor. Önce siviller çıkın dedi bak. Çünkü Hendek kazıldı. Evlere döşemeler yapıldı. Evlerin altından tüneller kazıldı. Biz bunu ortadan kaldıracağız. Zihniyet bu. Ve bu şekilde insanlar çıkın deniliyor. İnsanlar çıkın denildikten sonra evlere teker teker giriyorlar. Ondan sonra hepsi temizleyip çıkıyorlar. Musul'a girdiler. Musul'un nüfusu 1 milyon kaç tane ışıklı vardı sizin aradığınız ışıklı orada? Rakka'nın nüfusu 100 binler. Siz kaç tane ışıklı vardı orada? İdlib Hakeza. Allah da gidip iptikena durdu. Ne yapıyorlar biliyor musun? Yık geç. Emin ol yık geç. İnsan varmış, çoluk çocuk varmış, kadın varmış, yaşlı varmış. Doğruyu doğruyutup geçiyorlar. Ve haberler kanallar onlar neredinde? Bizim haberimiz oluyor mu? Olmuyor. Adam her tarafta sıkıştırmış. Az buçuk yani bugün Müslümanlar e, Rakka'daki zulme bakın diyecek olsa, ha seni ışıkçı diye Müslümanlar yazı bile yazamıyorlar ha. Emin olun ki onlar gibi emperyalist olanlar bize çok daha cesur yazıyorlar. Yani biz hani de anlıyorsunuz demek istediğimi anlıyorsunuz. Güç kuvvet onların elinde ve bu şekilde doğruyu e, doğruyu gidiyorlar. Ve televizyon adamlarının elinde. Bütün bunları yaptığı halde Amerika ne götürüyor oraya? Hürriyet, demokrasi götürüyor. İngiltere bunu götürüyor. Değil mi? Hepsi. Demokrasi götürüyor çünkü adamların en de bu ve bugün Müslümanın diyen insanları bile Amerika'yı gel bizi kurtar diyecek şekilde bir olguya çekiyor mu da çekiyorlar yani öyle bir hale getirdiler ki deseler ki efendim şu adam el Qaeda'dan vallahi ve billahi Amerikan askeri olsa sıradan herkes o Amerikan askerine giderek ona karşı kurşun sıktırmaktan tereddüt etmeyecek bir halde sürüklüyor mular bu insanlar Sürüklenmiyor mular? Ben mi yanlış? Ben başka bir yere mi yaşıyorum? Sürüklüyorlar bu insanları. Yalanlarıyla, dolanlarıyla sürüklüyorlar. Aldatıyorlar, kandırıyorlar. Ablamın çocuğu asker. Yarın bir gün kapına dedim, cenazesi gelişiyor. Üldüm deme kardeş diyor, korusun. Kız öyle deme dedim. bak şehit olacak. Bugün paralı askerlerin... Paralı asker, yani uzman çavuşlar ciddi para veriyorlar ha. Fiyatını söyleyemeyin de duyup, duyup Allah korusun, birilerinin aklına gider. Ciddi güzel para veriyorlar. Ama oraya gidenlerin çoğu biliyor musunuz? Anası, babası, kötü durumda, borçları çok. Bir de devlet işi sağlamıştır biliyorsunuz. Hani devlet işi privat iş değildir, sigortan olur. devlet. Geceli gündüzlü iş var. Efendim sana maaşını diyor, devlete sırtını dayıyorsun. Dünyanın parasını veriyor. İki sefer ikramiye veriyor. Sırf para kazanmak için gidiyor o gençler, Yoksa yeminle söyleyeyim, ne vatanı ne bir şey, ben biliyorum da, koy bunları av Kışınak'da avanak avanak gelsinler. Bunların işi budur. O pastanesinin, bu pastane benim avanak avanak dolaşacak yani. Namazları yoktur, niyazları yoktur. İşkini dibine vururlar. Kadın göze peşinden koşarlar. Bunlar bizim şehitlerimiz o. Yani bunlar bizim şehitlerimiz. Yani bizim de anlıyorsunuz Anlıyorsun ne demek? Onların şehitleri ya. Para yok. Dedim para için gider oraya borcunu borcun kapatmak için. Devlet bunları böyle kullanacak. Ondan sonra dedim bunlar başka alternatifi yok. Mecburi bir de bilmem kaç sene orada kalacaksın. Sonra beş senede mecburi doğu, doğu görevi yapacaksın imza yaptıktan sonra. Bak bak bak bak. Adam seni zorla cennete gönderiyor devlet. Yani ben illa seni şehit edeceğim cennete göndereceğim seni. Adam bu kadar yarıyor da şehadet aşkıyla. Onun da şöyle dedim. Şenle de oğlum bir pis kurşuna gider. Onu da gerilerle kafıya. şehit oldu. Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun. Hey yal. Verirler iki tane kazı. Onu da kardeşim orada bir iş verirler. Hem şey kardeşi de onu da askerden keserler. Niye? Çünkü iki üç tane birden bir evden giderse artık millet feryat etmeye başlar. Bir tane yeter bunun ayı güç çocuğumu da şehit aldınız diye Kankı gövdeyi götürecek çünkü millete şehadeti falan diyor öyle kendisini şey yapıyor ama bu insanlardan bunu saf ve temiz olarak yiyenler yok mu evet saf ve temiz olarak gerçekten yiyenler var oğlu Hazreti Hamza'ymış gibi düşünenler var sürüklenir bu insanlar kandırırlar bu insanları ve Allah Azze ve Celle biz Müslümanları bulunduğumuz yerde hangi safhada olursak olun buraya dikkat edin bütün bunları anlatmam sebebi bu biz hangi konumda, hangi durumda olursak olalım, cihadın ilk safhası da olsa, yani cihada müsaade edilmemiş olan safhada da olsa, cihadın müsaade olduğu safhada da olsa, cihadın sadece sana karşı açı, savaş açanlara karşı olan safhada da olsa, cihadın fitneyi ortadan kaldır git cihad et dedi safhada da olsa sen her zaman insanlara adaletli ve hoşgörülü ve dengeli tutumunu göstermek zorundasın. Hiçbir zaman İslami bir cemaat, devlet, oluşum kan akıtan bir role bürünemez. Ha yalancılar yapacaktır. Ona bir Yalancılar yapacaktır. Yani bu herkes de yapar. Kimisi, ha biz gerçi bunlar gibi yapmıyoruz. Yani bunlar yalan söylüyorlar. Yani Allah'tan korkmayan da yalan tabii ki söyler yani. Mesela bizim İslam orduları gelirler, kafirlerin beldelerine savaşırlar, savaşırlar, savaşırlar. Güçleri yetmez Yani yenilirler. Tarihçilerimiz bilgi düşer. Der ki, işte nasip müyesser olmadı Fethi. <gülüyor> yani Fethi nasibi müyesser olmadı. Yani kolay kılınmadı. Geriye döndü. Ne desin yani? Gittik, ada, acayip baları vardı üstümüze saldırdılar mı diyeceksin? Nasip müyesser olmadı. Ama yalan değil. Sadece müyesser olmadı. Yani sonuçta biz her halükarda kazandık mantığıyla bu yapılır. Ama bunlar Ne yapıyorlar? Öyle mi diyorlar İstanbul'un fethi için okullarda? İstanbul'un fethi aslında olmayacakmış da, bir tanesini açık unutmuşlar da... Mesela işte Fatih Sultan Mehmet'in orası o kaleden girmiş diye yıkmış. Kapıyı açık unutmuşlar. Adamlar okulda kitabı işliyorlar bunu. Hatta ben bir dokümantasyon yani bir e, altta Türkçe yazılı gördüm. Ciddi ciddi bunu söylüyorlar ki kapı açık unutulmuş İstanbul kalelerinde. Yani adam yıktılar demiyor. Yani maalesef kaybettikti. Ne var? Biz sana demiyoruz ki acayip toplarla geldiler. Allah Allah sedaları ortalığı götürüyordu. Efendim Ulu Batlı Hasan'ı yerinde tutmak mümkün değildi. öyle de demiyoruz sana. Tamam sen sonuçta karşı tarafsın. Ama yalan söyleme. Değil mi? Sonuçta bu yalancıların bizim Müslümanlar'ın üzerine atacağı yaftalar bunlar olacaktır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a da hatırlır değil mi? Burada hatırlıyorum. Bunlar şüphesiz ki olacaktır. Ama hakikatte doğru her zaman kazanacaktır ve ispat edilecektir. Bizim üzerimize düşen O'dur. Bizim üzerimize düşen O'dur. Ve cihat bu aşamada kardeşler bahsettiğim gibi Ali İmran 186'da bakın Rabbimiz diyor ki siz ehli kitaptan ve sizden ve müşriklerden çok eziyetler göreceksiniz. Yani gerek sözlü, gerekse fiili eziyetler göreceksiniz. Ve Rabbimiz ne diyor? Ve intasbiru ve tetakku. Eğer ki sabrederseniz ve Allah'ın emirlerini gözeterek sakınırsanız kurtulacaksınız. Burada da yine aynı şeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz kardeşler. Allah azze ve celle. işte bu sabır da diyor gerçekten işlerin ee, işin zor olduğu ama kalitenin ortaya çıkmış olduğu e, bir meziyettir. Bakara suresi 109. ayet Ehli kitaptan birçoğu sizin imanınızdan sonra gelişin geriye dönmüş olmanızı çok arzular diyor Allah hazret Çok arzularlar. Hakikat ortaya çıktıktan sonra sizin onlara dönmenizi çok isterler. Onlar da Allah Azze ve Cihaz'a görmezden gelin. Vesfahu. Affedin. Görmezden gelin. Ta ki Allah'ın emrini yapsın? Allah'ın emri gel, geliversin. Çünkü onlar size karşı işlerine nefret beslerler. Bu e böyledir. Bu nefreti açmak isterdim ama vakit yok. Kafirler, Müslümanlara karşı nefreti ve bizim onlara karşı merhametimiz. Gerçekten de böyledir. Adamlar o kadar nefret ediyorlar ki. Yani bizim yaptığımız köprüyü bile yıkmak, <gülüyor> meziyet olmuş adamlar. Camileri indiriyorlar. 300 küsür tane sadece Sırbistan'da Belkara'da Osmanlı'nın bıraktığı 300 küsür tane mescid var. Şu anda bir tane var. 300 küsür camiyi yaptılar. Mostları biliyorsunuz da Bosna'ya gitmiştik. Hatta ben daha bunu daha önce söylemiştim. Most da Osmanlı bitti kalmadı ya. Ya ne kadar acı dokunmuş ki. Ne yapalım? Resmen köprü yani. Adamların bir de şeylere yani bunların o acayip acayip şeyleri var ya bilmem e, tarihi eser bilmem neyi bilmem şunları oraya kaydediyorlar ya. Yani oraya da kaydedilmiş Hırvatlar ne diyor? Yarındır o mostları yıkacağız. Çekil televizyonlar. Osmanlı'nın intikamını alacak. La Osmanlı yok ki. Duvardan intikam alıyor. Adama bak ya. Valla taş da taş. taştan intikam alıyor. Ha öyle demeyin işte. Bugün Bosniya gidin, mi? yıkık mineraller çok göreceksiniz. Epeycini, hiçbir şeye tahammülleri yok. İçlerindeki kiri, öfrenler ne atılmış ki size? Belgelerle e. gösterin sen Müslümanlara size ne kadar zulmettiğini, haksız hanginizin canına girdiğini, ha? Hangi hak kadınlarınıza, kadınlarınızı hangisiniz e, efendim saldırmış, hadlerini aşmışlar? Hangi çocuklarınızı sizin yaptığınız gibi mızrakların üstüne doğurmuşlar? Ruslar yapmadılar mı? Ermeni'de yapmadılar mı? Geçen bir tane yine bu Ermeni Sokırım ile alakalı bir e, bir şey okuyordum. Bir de görüntü buldum video. Onu dinlerken şahit ya adam yaşı bayağı ileride. E, Van'ın Kürtlerinden bir amca. Ya adam bir anlatıyor. Bildiğiniz gibi değil ya. Çocuklarımızı diyor ya, Yavruları diyor. Böyle atıp o silahların üstünde mızrak vardı biliyorsunuz hani saplamak için. O çocuk aşağı inerken saplıyorlardı diyor ya. Vallahi billahi ya. Lan sizin neyiniz var? Kurtuluş yine İslam'da olacak. Doğru. Ha yalanlarıyla şu anda güçleri onda. O kafirler propagandayı kullanıyorlar insanları sürüklemek için. Siz de yapacaksınız. Yapmalısınız. Bu mücadelede yer almalısınız kardeşler. Bir çeşit. Yani onlar nasıl propaganda yapıyorsa siz de bunu yapmalısınız. Bu sizin siz olmanızdandır. Bunu da söyleyeyim, hadisi söyleyeyim çünkü haftaya, bir dahaki siyah buradan inşallah devam edeceğim. Fazla vaktinizi almayayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir tane hadisi ki hadisimiz Sahih-i Müslüm'de geçen bir rivayet. Hatta İmam e, Müslüm'ün ııı e, Hadis kitabında babın adını dahi atıcılığı öğrendikten sonra bırakmak babı diye geçer. Yani bırakmanın kötülüğü babı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men men Kim ki o ok katmayı ve atıcılığı öğrenirse sonra bırakırsa bizden değil. Ben diyeceksiniz ki hocam bu hadisin burada ne yeri var? Hani bu hadis aslında şeyde belki nasıl diyelim üçüncü safhada. Artık cihadın topyekun açık hale getirildiği safhada belki işlemiş olmalı. Ben bu hadisin metninde durmayacağım size. Bu hadisi okuduğum zaman ben kim ki atıcılığı öğrenir ve bırakırsa bizden değildir. Buradaki mantığı yani mantığın üzerine gitmek lazım. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizden kim ok atmayı öğrenirse ve sonra ok atmayı unutursa bizden değil diyor. Diyeceksiniz ki hocam bu hani devam etmekte olan cihadın değil mi? Devam etmekte olan cihadın sonuç itibariyle dumura uğramış olması doğrudur. Bunu söyleyen yanlış söylemez. Bu hadise doğrudan bu da var. Ama bu hadisten çok daha farklı şeylere bizden değildir ifadesi kullandığın zaman yani bizden değildir ifadesi ağır bir ifade öyle değil mi yani yani aleyhissalatü vesselam diyemez miydi kim ki atıcılığı öğrenir de bırakırsa günahı girmiştir yani bizden dinleyebilirdi yani ya da kim ki atıcılığı öğrenir de efendim nasıl söyleyeyim kim ki atıcılığı öğrenir de bırakırsa cehennemdeki ateşten bir okun kendisine saplanmasından sakınsın diyebilirdi Rabbimiz böyle emretseydi, Allah'ın Resulü böyle buyursaydı. Niye bizden değil? Bizden değildir ifadesinin kullanıldığı hadis. Hatırlıyor musunuz? Başka hadis. Bunlarla alakalı. Hemen söyleyebileceğiniz. Zorlamayın kendinizi. Nasıl? Aldatan bizden değildir. Çok güzel. Başka? Ha? Mesela bizden değildir. Evet. Rüşvet alıp veren. Değil mi? Bizden değildir. Zaten alışverişle ilgili de bir aldatın bizden de. Dikkat ediyor musunuz? Bizden değildir ifadesinin kullanıldığı hadisten hepsine dikkat edin. Müslümanların topluyla alakalı olan hususlardır. Müslümanları ilgilendiren hususlardır. Aldatan bizden değildir. Aldatan bizden değil. Çünkü Müslüman Müslümanı aldatmaz. Müslüman Müslümanı aldatmaya başladı mı? Müslüman toplum zarar görmeye başlar. Bizden değilsin. Komşusu açken tok yatan bizden değil. Komşun aç. Sen nasıl Müslümansın? Nasıl Müslüman bir toplumsun? Nasıl bir zihniyete sahipsin ki bireysel kalabiliyorsun? Sen bu şuuru yaşamamışsın demektir. Bizden değilsin. Değil mi? Yani büyük günah işleyen ve ferde munhasır olan fiillerde bu kullanılmazken rüşvet <gülüyor> almak vermek. Yani sebze pazarında sağlam olan Domatesleri üste, çürük olanları alta. Ama müşteriye satarken çantadan alttan dolduran bizden değilsin diyor Allah'lar. Niye? Çünkü sen biz biz olamamışsın sen. Sen bizden değilsin. Çünkü bizim derdimize dertlenmiyorsun bir de bize ihanet ediyorsun. Bu hadise gelin. Ok atmayı öğretip de öğrenip de unutan bizden. Değilsin topluma bir ihanetten bahsediliyor burada değil mi? Ok öğrenip de oku atmayı, unutmayı Resulullah Müslümanlara ihanet diye görüyor. Ben de size diyorum ki yer sizin de Allah için, Müslümanlar için, şu cemaat için, cemaatin geleceği için, hak davası için yapacağınız ve elinizden gelecek bir şey varsa ve bunu yapmıyorsanız siz de Müslümanların hainisiniz. Siz de Müslüman olarak bizden değilsiniz. Bu cemaati görüp, cemaatin hak yolda takip edeceği yolu görüp de bu cemaati gördüğü halde terk edenler bizden değildir. Hakkı gördüğü halde onda yer almayanlar bizden değildir. Hak çizgiyi görüp de ona sırt dönenler bizden değildir. Çünkü ok öğrenmeyi, ok atmayı öğrenip de bırakanlar bizden değildir. Bunu sadece burada Müslümanların toplu ve şuurlu olmaları babındaki bir bütünlük içerisinde. Ki cihadı da buraya bağlayacağız. Cihadı da buraya ilişkilendireceğiz. Ve öbür safhalarda inşallah işlediğimizde en sonunda Seyir Kutub'un yoldaki işaretlerden buradan iki paragraf alacağım. Ta ki cihadı saptıran özellikle cihadı sadece savunma cihadıdır diyerek adeta kısırlaştıran ve dolayısıyla Kur'an'daki cihat kavramının kanuna giren o zihniyetlere karşı da inşallah ne yapacağız cevabımızı vereceğiz. Tabii bu bağlamda cihat cihat cihat cihat diyerek dediğim gibi Ali baş kesen misali fırtına kemal misali önüne geleni doğrayan sınır tanımaz hat tanımaz efendim hiçbir şekilde hudut tanımaz kendini bilmez Allah'ta sakınmaz olan o cihadın kanına giren onlara da tabi ki bir gönderme yapacağız. Allah Azze ve Celle bize hak odadan ayırmasın. Allah Azze ve Celle inşallah <gülüyor> ilmeden, ilmiyle amel eden, faydalı olan ilimle beslenmiş, istikamet bulmuş, rahmetine, karh olmuş kullarına eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.